382. konu, i̇bn Revaha'nın yola çıkarken ağlaması ve şehidliği arzuladığına dair şiirler okuması, Hz. Peygamber hicretin 8. senesini Cemaziyel Ula ayında Mu'te'ye bir birlik gönderdi, onlara Zeyt bin Harise'yi kumandan tayin etti, Zeyt öldürülürse bu takdirde Cafer bin Ebu Talib kumandandır, Cafer de öldürüldüğü takdirde kumandan Abdullah bin Revaha'dır, dedi, böylece halk hazırlık yapıp, sonra çıkmaya başladılar üç bin kişiydiler. Çıkış anları yaklaşınca halk Hazreti Peygamberin tayin ettiği kumandanlarla vedalaştı. Abdullah bin Revaha veda anında ağladı. Ey Revaha oğlu! Seni ağlatan nedir? Dediler. Abdullah, vallahi, dünyayı sevdiğimden veya sizden ayrılmak istemediğim için ağlamıyorum. Fakat Hazreti Peygamberin, sizden hiç kimse yoktur ki, cehenneme uğramayacak olsun. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur. Meryem, 19 suresi 71 ayetini okuduğunu duydum, öyleyse cehenneme gireceğim kesin, fakat oradan nasıl çıkacağımı bilemiyorum dedi, halk da Allah sizinle beraber olsun, sizleri esirgesin ve sağ salim olarak geri getirsin diye dua ettiler. Abdullah bin Revaha'da, fakat ben Rahman'dan, geri dönmek değil, bağışlanma ve vücudumda geniş bir yara açıp, köpüklü kan fışkırtan bir kılıç darbesi veya kana susamış bir kimsenin eliyle, ciğerimi ve iç organlarımı yaran bir süngü vuruşunu dilerim, öyle ki, mezarımın yanından geçenler, Allah rahmet etsin, büyük bir kahramandı ve iyi bir yolda gitti, desinler, anlamında bir şiir okudu, sonra Hazreti Peygamber'e gidip vedalaşırken, Allah sana yardım etsin. Musa'ya verdiği sabır ve metaneti sana da versin, ben sende büyük bir hayır görüyorum ve Allah biliyor ki, ben basiretli bir kimseyim, sen gerçekten Allah'ın Resulü'sün, kader, sana inanmayan ve senin hayrından uzak kalan kimseye ihanet etmiştir, anlamında bir şiir daha söyledi, sonra ordu yola çıktı, Hazreti Peygamber orduyu uğurladı, Abdullah bin Revaha, hurmalıkta veda ettiğim, uğurlayanların en hayırlısı ve en hayırlı dost olanın üzerine selam olsun anlamında bir beyit daha söyledi.